Şimdi e, dolayısıyla e, felsefe yapma, e, bir hakikati e, arama, kavrama süreci toplumun dışında kalarak varsayılamaz. Yalnız e, şunu da söyleyeyim, e, toplum derken hep şehri kastediyorum. Şehir yoksa felsefe olmaz. Şehrin olmadığı hiçbir yerde felsefe olmadı. ...hatta daha ileri gidiyorum... ...din de olmadı. Dinler, bütün peygamberler ve bütün filozoflar... ...hep şehirden çıkmıştır. Yani insan bilincinin faaliyette olduğu... ...zemin şehirdir. Şehir yoksa... ...hani uygarlık deniyor... E, ...efendime söyleyeyim... ...kültür deniyor. Dolayısıyla bilinç... ...yani çünkü şehir bilinç kurar. Köylünün ...bildiğimiz anlamda dini de olmaz... ...felsefesi de olmaz, sanatı da olmaz... Niye olmaz? Çok basit. Çünkü köy üretim yeridir. Ve ancak ürettiğini kullanmak üzere üretirsin. Ya yani tavuğun varsa tavuğunun yumurtasını sen yersin. Mübadele eksiktir. Mübadelenin olması lazım. Mübadele değerinin ortaya çıkması lazım. Mübadele değeri sahip olduklarını başkasına yumurtayı vereceksin ondan diyelim ki balık alacaksın. Buğday vereceksin işte arpa alacaksın. Elma vereceksin, armut alacaksın. Yani mübadele olacak. Dolayısıyla üretim değerinde e, senin e, ürettiğinde kullanım değeri ortaya çıkıyor. Senin ihtiyacın. Ya kendi yumurtan kaç para? Şimdi diyelim ki kendi evinizdeki kitapları bir kaç para istiyorsun buna dese ne fiyat vereceksiniz? Ya en değerli o kitap olmazsa ben yandım. Yani şu anda benim için o ansiklopede önemli diyorsunuz. Ya kaç paraysa söyle verelim diyorlar. Ya diyorsun ama benim kullanımım için. Ya ben onu mübadele edemem. Karşında sen benden ne istiyorsan ben de sen bir araba verin diyor. Veremem diyorsun. Yani o benim bana lazım o. Şimdi bana lazım dediğiniz yerde mübadele olmuyor. Müb mübadele olmayınca e, ilişki ortaya çıkmıyor. O yüzden ilişkinin olmadığı yerde rahip sınıfı da ortaya çıkmaz. Bir tane büyücü yeter bir köye. Bir şaman işte biraz hem tabiplik yapar, hem diş çeker, hem yağmur yağdırır filan. Ama şehire gelince <gülüyor> e, şey, rahiplerin, büyücülerin örgütleniyorlar. Öyle geliyorlar o zaman. E, şeyler, rahipler de örgütlendi mi durmuyorlar. Şef, kabilenin şefi tabi kılıçla falan diyor. Ee, Raip o yüzden her zaman şefin kılıcına hizmet eder. Hakikate asla hizmet etmiş bir rahip sınıfı olmaz. Rahiplerin içerisinden o sınıfı reddederek hakikatle temas kurulabilir. Çünkü raiplerin varlık sebebi zaten kabile şefinin kılıcına ile toplumdaki şeyi... E, birliği kılıca gerek kalmaksızın kurmaktır. Çünkü ha elde kılıçla toplumu bir arada tutmak biraz maliyetli bir yoldur. Biraz da kanlıdır. Ama şey işte bir iki dua okur, bir iki bakire kurban eder. Artık şey dur, dur, e, dur. ayin main yaparak filan krala gönüllü itaati sağlar rahip sınıfı. E, o yüzden Hakikatle e, hiç alakası olmamıştır. Tarihte hakikate götüren bir rahip sınıfı olmaz. E, müsekkin gibidirler. Sorun çıkmasını engellerler. E, düşünsel bir şey, e, üretim ve e, yatkın. Şimdi bizim kendi e, bugünkü dersimiz e, felsefenin yargılanışı Orta Çağ'da dedim. E, orta Çağ yalnız en az 10 e, asırlık bir dilim. Hangisi? 13. asır. E, bu, bugün üzerinde duracağımız 13. asır. E, peki nerede? Doğuda mı, batıda mı? Batıda. Dolayısıyla batıda ve 13. yüzyılda çilisenin felsefeyi e, yargılayışı, yasaklamaları sürecini konuşacağız. 13. yüzyılda ne oldu? 13. yüzyılda ben de tabi belgelerini de ben yanımda getirdim. Çünkü üzerine uzun zamandır çalıştığım bir konu. 1215'ten itibaren Aristoteles e saklanmaya başlıyor. Efendim? Paris'te tabi. Esas itibariyle o dönemde bilimlerin merkezi Paris. 13. yüzyıl deyince Paris Üniversitesi ne zaman kuruldu? 1200 papalıkla kuruldu ve orada rahip yetişiyordu. Şimdi e, burada tabi bilimlerle ilgili bir şey daha söylememe izin verin. Bu yardımcı olacak size. E, düşünme söz konusu olduğunda düşünce inşasında üç, üç türlü e, yol vardır derler bir tanesi retorik bir tanesi diyalektik bir tanesi apodiktik yani bizimkilerin tabiriyle Arapça olarak buna hatabi, cedeli burhani deliller denir Burhani delili biz hiç tereddüsü bilimsel delil diyebiliriz. Yani bir tür kanıtlama, kesin ve zorunlu kanıtlama tekniği bilimsel bir teknik olarak kabul ediliyor. Retorik olan, hatabi olan, işte hitabetten geliyor, hatabi olan halkın şeyi. Efsaneler, hurafeler, masallar filan. Bak ben sana anlatayım bir gün adamın biri gidiyormuş filan diye öykülerle. Ee, e, akıl yürütme daha mitolojik bir akıl yürütme biçim hatabi yani camideki Vaizin ya da işte kilisedeki e, papazın halka anlattığı şeydir bu hitabet siyasetçilerin ki de böyledir yani siyasi bir konuşmanın ne tür bir kanıtlama değeri olabilir? Genelde suçlamalar olur bilmem ne filan olur. Şimdi İbn-i Rüşt'e göre hatabi olan gayet değerli bir şeydir. Hakikati barındırır ama hakikatin ifade biçimi olarak halkın kullandığı e, samimi yani kendince bir samimiyeti olan bir akıl yürütme biçimidir. Benzerlikten hareket eder. Teşbihle hareket eder. Ama e, kesinlik ifade eder mi? Halk için eder ama bilimsel değeri yoktur. İkincisi doğrudan nesnelerle uğraşır ve apodiktiktir, zorunludur. Tümeldir, kesindir, zorunludur. Ortada cediliği olan var. Diyalektik. Yani buradaki diyalektik Platoncu diyalektik değil, Aristotelesçi diyalektik. Yani e, genelde argumentum ad hominem denilen şimdi tam şey yapıyorsun filan hocam bir kere siz zaten e, şeyinizden e, babanızın mesleğine ki yani burada şeyi konuşuyoruz biz hareketin İleti nedir filan falan. Zaten işte üstünde şey yaptığınız gözlüğünüzün markasından siyah ajan olabilirsiniz. Amerikan gözlüyü takıyorsunuz. Geçen tartışmada öyle yapmıştı. Bu siyah beyazla ne mesaj verdiğinizi biliyoruz. Zaten ben senin babanı da tanırdım diyor. Şimdi konu da yani kimyada tepkime sorununu tartışıyorsunuz. Buna ne deniyor? Siyasette genelde bu yapılır, cedelde bu yapılır. Argumentum ad e, hominem. Yani şahsiyat yapmaktır. Adamın kişiliğiyle alakalı şey yaparak, kusurlar bularak onun düşüncelerini kişiliğiyle, şahsiyetiyle ilişkilendirerek onu eleştirmek. Şimdi İbn-i diyor ki bu üçüncü sınıf hakikatten en uzak sınıftır. Bunlar teologlardır. Yani eskilerin tabiriyle kelamcılar yani ilahiyatçılar demiyorum bugün ilahiyatçılık biraz farklı eskiden <gülüyor> olsa denebilirdi çünkü kelamcı halk gibi inanmaz yani inancı vardır halk gibi bir inancı vardır filozof gibi de aklı yoktur yani bilim adamı gibi de düşünmez o yüzden kelamcı da hem hatabi delil vardır hem de Burhani delil vardır Yani hem apodiktiktir Hem retorik vardır Ama bunu hangi amaçla Kullanır İkna etmek için ee, Daha çok karşı tarafın Tezlerini çürütmek için kullanır Bir hakikat arayışı için kullanılmaz O zaman ne olur O zaman inançlarını Sanki inanmıyormuş da Düşünüyormuş gibi anlatır düşüncelerinde de inanıyormuş gibi anlatır. E, o yüzden bu üç akıl yürütmeden yani retorik, diyalektik ve apodiktikten e, birincisi ve üçüncüsünü ben şeyi benzetebilirim. Bu tür vulgarizasyon denemelerimi e, inşallah aleyhime kullanmazsınız. E, daha açık olsun diye çok hızlı aklıma geldiği için kullanıyorum. Eee... Yoksa bir felsefe bahsini mahvet diyebilirler. Şöyle söyleyeyim, samimi kanaatim budur. Akıl yürütmenin şeyi hep üç şıklı hareket eder. Apodiktik olan, yani bilimsel dediğimiz kesin ve zorunlu, kanıtlamalı bilgi şehri sembolizedir. Hatabi dediğimiz retorik köyü temsil eder ve ikisi de asildir. Köy de asildir şehir de asildir. İkisi de sahigicidir. Asil olmayan kasabadır. Yani cedeli olan, yani diyalektik olan. Çünkü hem köy vardır onda hem biraz şehir vardır. Ama ikisinin de hakkını vermez. Şöyle Platon'da diyalektik episteme'ye ulaştıran e, diyaresis yöntemidir. Dieresis ayırmadır. Hep ikiye ayrı ayrı ayrı ayrı gider Sokratik Platonların Platon'un e, diyaloglarını okursanız görürsünüz. Yani o öyleyse bu nedir, bu neyse odur. Yani sürekli böyle böyle gider. Uzun diyalektikle hakikati epistemeye ulaşırsın. idelerin bilgisine. Platoncu diyalektikte ama Aristo hocasına çok enteresan bir çalım atmıştır. Demiştir ki e, diyalektik topikler mesela bunun bilimidir. Aristoteles'in organındaki topikler e, meşhuratı esas alır. Einstein'ın dediği gibi Newton da demişti ki i̇bn Sinan'ın dediğine göre, bakın bu diyalektiktir. Niye? E, makbul olan, meşhur olan görüşleri alıyorum, onlardan akıl yürütüyorum. Bak şimdi Einstein de demişti ki kardeşim ders uzadığında milletin başı döner, <gülüyor> e, çay ara vermen lazım. Şimdi bu iknaî mi, burhani mi? Ee, fiziksel olarak, bilimsel olarak açıklama yapsaydım, tıbbi bir açıklama yapardım. Bu apodiktik olurdu, zorunlu. Hoca bir adamın 45 dakika sonra tansiyonu düşüyor, bir buçuk saat oldu, kes artık. Mesela bu tıbbi bir açıklama yapılabilir. Ama Einstein'a, işte e, şeye Konfüçüsü atık yaparak bunu söylersem. Ha, deniyor ki e, bilimsel kanıtların temeli e, kesin ilkelerdir. Kesin ilkelerden hareketle yapılan akıl yürütmelerinin sonuçları da kesin olur. Ama yaygın, meşhur ve makbul yani doksa, zandan, sanılardan hareketle yapılan ne kadar makbul ve meşhur olsa da yapılan akıl yürütmenin sonucu kesin olmaz yine... ...iknayı olur. Dolayısıyla Aristoteles'te... ...dialektik akıl yürütmenin sonucu... ...kanıdır, sanıdır. Aristoteles'te epistemedir, kesin bilgidir. Şimdi... E, ...üç tür akıl yürütmeyi... E, ...ifade etmiştim. Biri kanıtlama, yani... <gülüyor> Düşünmeyi, düşünceyi bilgi haline getiren şey nedir? Kanıtlanmış olmasıdır. E, hatabi olan da kanıt olmaz. Hatabi olan tebliğ edilebilir hakikattir. Yani ben hakikat var elimde. Ben size e, sahip olduğum hakikati sadece söylerim. Ve sizden kabul etmenizi beklerim ve size kabul etmeniz için belki bir takım teknikler kullanırım işgence falan dedi. E, Kanıtlama da yani apodiktik olursa, burhani akıl yürütme olursa, burhani akıl yürütme, e, akıl yürütmemi e, tutarlılığının ölçülebilir, denetlenebilir olması lazım. Kanıtlamam lazım. Dolayısıyla buna e, akıl yürütmemin ilkeleri de kesin olması lazım. Kesin ilkelerden hareket ederek e, sonuca varırsam sonuç da kesin olur. Eğer kesin olmayan e, öncüllerden hareket edersem sonuç da kesin olmaz. Biz bunları nasıl ayırt ediyoruz? Birine e, Yunanca episteme, ilim deniyor. E, buna kesin bilgi diyebiliriz. Diğeri de doksa, sanı, zan deniyor. E, zan da bir bilgidir. Sadece kesin değildir. Şimdi bizi ilgilendiren burada cedeliği olan. Cedeliği olan inancın ifadesi mi? Değil. inancı uygun olan nedir? Teşbihtir. Yani örneklemelerle. ...akıl yürütürüz. Misaller veririz. Öyküler anlatırız. Bak ben sana anlatayım... ...bir gün bir çocuk birine bilmem ne yapmış... ...öyle yapınca da şöyle olmuş... ...şöyle olunca da böyle olmuş... ...buradan ne çıkar? Gerek çıkar. Yani... E, ...tanıdığım bir çocuk vardı... ...annesine babasına karşı çıkıyordu... ...ondan sonra şey oldu ve çocuğu kuyu yapmışlar... E, adamlar alıp çalmış... Gitmiş, ...şey yapmış... Çocuğu çingeneler almış. E, genelde e, çingeneler çocukları kaçırır derler. Bizim ailede bana uyguladıkları seni çingeneden aldık zaten diyorlar. Onlardan kaçırmışlar. Seni. E, e, evet. <gülüyor> e, benim annem, ablam, kardeşim hepsi sarışındır. Bir babam bir de ben esmer. Ben babaya çekmişim. O yüzden babam yokken ablam, ee, annem ve e, kardeşim, üç sarışın e, karşısında esmer bir siyah ördek olarak e, bir şey, baskı, e, tat, tatlı bir baskı kullanılırdı. Şimdi e, dolayısıyla çocuğa bunu anlattığınızda, işte çalarlar dediğini ne oluyor? O halde senin izinsiz dışarı çıkmaman gerek lazım lüzum gerek mantığı budur ahlakın temeli nedir böyle yapmaman gerek neden biri böyle yaptı zarar gördü senin yapmaman gerek fakat bu gerek nereden çıkıyor kanıtla bak ben kan şimdi şey Mecnun böyle Leyla'ya aşık oluyor falan. ya öykü anlatıyorsun ya de bu öyküde senin bunu anlaman gerek bu öyküden dolayı böyle davranman gerek. Kutsal kitaplara bakın. Kutsal kitaplarda niye sıklıkla kıssalar anlatılır? Çünkü kıssalar duyusaldır. Hatabi delillerde duyusaldır. Yani somuttur. E, muhatap hemen intikal eder. O yüzden felsefedeki yetersizlik kavramları aşina olmamaktan kaynaklanır. Bu e, e, Hegel'den bir parantez açın buraya. İnşallah valla dağıtmam. Şimdi e, Hegel e, halkın felsefeyi boş kabul etmesinin sebebini e, kavramlara yabancı olmasına, tanıdık bulmamasına bağlar. Sade gelmek için. Bunları hazırlık kabul edin. İlk insan ne demektir? Yani bu prototip insan mı? Her şey kendi başına tecrübe eden, Bizim düşündüğümüz kendi başına öğrenen. Herkes Her kendi kişi. düşündüğüne göre söyler. İlk insan. Çünkü 1000 e, şimdi şöyle söyleyeyim 13. yüzyılda 1210, 1215, 1230 filan diye böyle bir yasaklamalar zinciri vardır. Bu yasaklamaların en şeyi etkili olanlardan biri Paris Psikopos'u Etienne Tempia'nın 13 maddelik yasağıdır. 7 yıl sonra 1277'de 219 maddelik bir yasak yayınlar. Felsefedeki önermelerin yasağı. Şimdi size ben tabii yanımda getirdim 219 maddeyi ama ben size 13 maddeli 13 önerme, yasaklarının 13 maddeyi okuyacağım. 1270 tarihli. Asla ilk insan olmamıştır. Bunu i̇bn Rüşçülerin söylediği, bu i̇bn Rüşçülere yönelik, kilisenin felsefeye yönelik eleştirileri. Bütün insanlar için sayısal olarak özdeş bir tek akıl vardır. Bu İbn-i atfediliyor. Akılların birliği teorisi. Öyle tek tek akıl yoktur. Uzun bir hikaye bu. Bunu belki bir ders yapmalıyız. Ee, e, Aristote Platon'da ruh ölümsüzdür. Ar Aristoteles'te ruh ölümlüdür. O yüzden dinler ruhun ölümsüzlüğü meselesinde İslam Aristotelesçileri de dahil olmak üzere Platon'dan bu fikri almışlardır. Oysa kendileri aristocudur. Ama ruhun ölümsüzlüğünü kabul etmiyor. Buna mukabil Aristoteles aklın ölümsüzlüğünü kabul eder. Hatta Platon ders verirken e, Aristoteles gelmediğinde derse başlamazmış. Aristoteles içeri gündü akıl geldi hadi derse başlayalım vermiş. Aristoteles'e akıl dermiş Platon. Eee Ee, eğer akıl ölümsüzse tek tek hepimizin aklı mı ölümsüz, yoksa bir tane evrensel bir akıl mı var? Şimdi bu uzun, uzun bir problem ama çok önemli bir problem. Ee, o yüzden İbn-i eleştirdim. İki, insan düşünür önermesi yanlıştır ya da uygun değildir. Üç, insan iradesi zorunluluk ile ister. Yani irade bir şeyi arzulamak keyfe bağlı değildir. Acıkmak mesela isteme bağlı değildir. O diyor ki bütün istemlerimiz böyledir. Hepsi zorunlulukla olur. İradeyi reddediyor. Dört, yeryüzünde olup biten her şey semavi cisimleri zorunluluğuna boyun eğer. Bu Aristotelesçi evren şemasının biraz modifiye edilmiş hali göksel cisimlerin hareketinin bir tür astrolojik bir inançtır yeryüzündeki hareketleri devinimleri belirlediyor bugün fal bakan filan hanımlar bu işleri bilir 5 alem ezelidir 6 asla ilk insan olmamıştır 7 insan olarak insanın sureti olan nefs birlik, bedenle birlikte ölür 8 ölümden sonra bedenden ayrıldığı için nefs cismani bir ateşte yanmaz çünkü bedensel diriliş yok. Dokuz, cüz'i irade arzunun zorunluluğunun hareket ettirdiği etken değil edilgen kuvvettir. On, Tanrı tikelleri bilmez. Tanrı tüm eli bilir. Tanrı insanı bilir. Ali'yi Ali ve bilmez. Tanrı kendisi dışında bir şey bilmez. İnsanın eylemleri ilahi inayetin idaresi altında değildir. İlahi inayet takdir ilahi olarak biz daha çok biliyoruz. 13 tanrı ölümlü ya da cismani bir gerçekliğe ölümsüzlük ya da bozulmazlık veremez. Yani ölümlü olan bir şey ölümsüz kıramaz Tanrı. Bu ne demek bu burada? Doğada zorunluluk var diyor. Mucizeler gidiyor. Şimdi burada ki üç görüşü aslında bu 13. yüzyıl Bundan 200 yıl evvel Gazali'nin Tehafütül Felasife'de filozofların küfre girdiği 20 meselede eleştirmiştir bilirsiniz. 17'sinde hatalıdır görüşleri, yanlıştır ama 3 tanesi küfürdür. 3'ü de burada var. Nedir onlar? 1. Alem ezelidir. Yani alemin öncesi yoktur, alem hep vardı. 2. Haçlı cismani. Yani bedensel diriliş yoktur. Beden çürüyor, dağılıyor. Ruhlar dirilir. Üç. Tanrı tikelleri bilmez. Cüzileri bilmez. Ee, Gazali kitabının sonunda bu görüşleri söyleyenlerin kafir olduğunu ve öldürülebileceğini söyler. Teafit'in son bölümüne bakarsanız görürsünüz. Buradakilerde Kesinlikle tabii bu üç görüşü söylemek. Burada da e, isterseniz Tempya'nın bunda yok ama 219'lu e, mahkumiyette Tempya'nın şeyini okuyayım size. Çeviriyi biraz daha düzeltmem lazım. E, ama e, Türkçesine katlanın biraz. Stefan... Bu mektubu okuyan herkese selamlarını göndermektir. Yani önce bir selamun diyor. Önemli ve ciddi insanlar tarafından raporlar alıyoruz. Şöyle ki Paris'teki bazı sanat öğrencileri kendi fakülte sınırlarını aşıyorlar. Açık ve menfur hataları tartıştıklarını farz ediyorlar. Niye sanat öğrencileri? Paris Üniversitesi'nde iki bölüm vardı. Bir, yedi sanatın okutulduğu yani gramer, retorik, mantık, e, aritmetik, geometri, astronomi ve müzik... Yedi sanat, yedi özgür sanatın okutulduğu bir sanatlar fakültesi vardı. Bir de teoloji fakültesi vardı. Orada da işte hukuk, tıp ve ilayet okutuluyordu. Ee, Paris Üniversitesi'nde bu ilk yedi temelde, yedi bilimi tahsil etmeniz lazımdı. Fakat bu yedi bilimi okutanlar biraz daha liberal, hafif biraz daha e, serbest düşünceli insanlardı. Yukarıya çıktığınızda e, iş ciddileşiyordu. İçinlikler. Dolayısıyla batıdaki İbn-i bu sanatlar fakültesindeki hocalardan başlıyor. Çünkü onlar o dönemde bilinmeyen, sonradan e, İslam dünyasından tercüme edilen Aristoteles'in. Çünkü bu yedi bilim, alet ilimleri, başlangıç bilimleri, doğa bilimi nerede? Kimse bilmiyor ki. Ne zaman İbn-i çevrildi o zaman doğa, astronomi falan öğrenilince buradaki hocalar Aristoteles'in mantığını, retoriğini falan anlatırken... Onun doğa felsefesini, metafiziğini filan anlatmaya başladılar. Ve bu arada kiliseyle büyük bir ayrım ortaya çıktı. Bunun üzerine kilise bu dalgayı e, savuşturmak için peşi sıra yasaklamalar yayınlamaya başladı. Bu en önemlisidir ve en büyük gürültü koparanıdır. Sanat öğrencileri kendi fakülte sınırlarını aşıyorlar. Açık ve menfur hataları tartışıklarını farz ediyorlar. Bu öğrenciler Gregori'nin övdüğüne kulak vermemektedirler. Özellikle yukarıda bahsedilen hataları savunurken ikna edici olduğunu ileri sürdükleri pagan yazılarını gösteriyorlar. İbn-i yazıları yani. Aristoteles. İma ettiklerini ileri sürüyormuş gibi görünmemek için cevaplarını öyle gizliyorlar ki Sikilla'dan kaçınmak için Karibidis'in içine düşüyorlar. Bu Dante'nin komedyasında da geçen bir şey, mitolojik şeye atıp. Sanki iki çelişik hakikat varmış gibi ve sanki kitab-ı mukaddesin hakikati melun paganların dile getirdikleri hakikatle çelişiyormuş gibi. Bu şeyler felsefeye göre doğrudur fakat katolik inancına göre doğru değildir diyorlar. Bu tip öğrenciler bilgi adamın tavsiyesini dinlerler mi? Eğer anladıysan komşuna yanıt ver ama anlamadıysan beceriksiz bir kelime yüzünden utanmayasın diye elin ağzında olsun. Bu gafil konuşma sıradan insanlar hataya düşürmemesi amacıyla biz hem kitabı mukaddesle yani kutsal kitapla hem de başka basiret sahiplerinin sözleriyle öğüt vermek suretiyle bu ve benzeri şeyleri yasaklayıp tümüyle mahkum ettik. Bahsedilen hataları öğreten, bunları savunan, ve hatta dinleyen kişileri 7 gün içinde kendilerini bize ya da Paris adaletine bildirmedikleri takdirde aforoz edeceğiz. Ve ayrıca kanunlara göre bu kişilere başka cezalar da vereceğiz. Şimdi e, bu yasaklamaların e, temelinde ne var? temelinde aristoculuk ve aristoculuğun batıdaki en yetkin yorumcusu i̇bn haber Rüşçülük averoizm, esas itibariyle aklı sembolize ediyor. Dolayısıyla felsefe. Karşısında ne var? İlahiyat. Yani vahiy var. Dolayısıyla buradaki kavga felsefe ile ilahiyat arasında Akılla vahi arasında. Dolayısıyla aklı kim e, temsil ediyor? Aristoteles. Diyelim ki İsa ile Aristoteles arasında. Peki politik olarak bu kavga Papa ile imparator arasında. O dönemde imrüşçi olmak demek. Aristocu olmak demek, imparatordan yana olmak demektir. Teolojiden yana olmak, vahiyden yana olmak, papadan yana olmak demektir politik olarak. Dante, yani neredeyse tabiri caizse su katılmamış bir Aristotelesçi ve i̇bn Rüşçü'ydü. Çünkü papalığa karşıydı ve monarşi kitabında da bunu ifade eder. Neden? Çünkü o dönemde imrüschçülük papa bütün krallar papanın taç giydirmesiyle kral olabiliyordu. Bu şu demek: papaya gerekli vergilerin ve haracında verilmesi kaydıyla. O yüzden papa tek başına siyasi yaşamı, toplumsal yaşamı belirliyordu. E, belirlesin ne mahsuru var. Fakat feodalizm çözülüyor. Ve yavaş yavaş burjuva sınıfı ortaya çıkıyor. E, ticaret, mübadele, sanat ortaya çıkıyor. E, bununla birlikte bu sınıflar papayla, kiliseyle e, irtibat kuramıyorlar. Aristokratlar papayla anlaşabiliyor. Ama bu sınıflar daha demokratik çözümler istiyorlar. Ve burada ilk ulus devletlerin ortaya çıkması. Monarşiden ki Machiavelli mesela öneririm. Machiavelli. O yüzden biraz kahin gibi görünür. Yani o ilk modern devletin ortaya çıkışını görmüştür. Dine dayalı değil, seküler. Yani geçerliliğini kendisinden üreten bir siyasi yapı. O yüzden İbn Rüşdî, Marsilius, Padova'lı Marsilius daha evvel de işaret ettim. İlk ilk şeyin modern devletin ilk mübeşşirlerinden biri olarak kabul edilir. Bunu nasıl yapıyorlar? E, sıralama şöyle: En tepede Tanrı var, İsa. Altında Papa var, altında Kral var, altında Teba var. Halk. Şimdi e, aristocular, imlürüşçüler şöyle dediler: Dikkat edin, bunların hepsi Paris'teydi. Paris'te büyük yasaklamalar ve cezalar gelmeye başlayınca. Kuzey İtalya yani Güney Fransa'ya doğru geri çekildiler. Padova, Bolonya e, gibi İtalyan kentlerine geldiler ve oralarda e, devam ettiler. Yani uzun süre e, Batı'da İbn-i Rüşçülük e, gizli açık devam etmiştir. Ve farklı İbn-i Rüşçü akımlar vardır. Yani Bruno'yu anlayamazsınız. Şimdi birazdan geçeceğim. Yani sonsuz evren kavramı nereden çıktı? Ya yani batı bilimi böyle boşlukta oluşmadı. Bu miras, bu entelektüel mirası çekin, batı bilimi yoktan yaratmaya döner. Yani birdenbire Kopernik diye bir adam, ya ben bu güneşi merkeze koyayım, dünyayı atayım diyecek. Olmaz. Ee, tarihte böyle büyük mucizevi sıçramalar Olmaz. Mış gibi gelebilir. Olmaz. Sadece uzaktan öyle gözükür. Yani uzaktan bir patlama görürsün. Orada filan. Yakınına gidin o patlama uzaktan göründüğü gibi olmaz. Yani oradaki bütün patlamayla birlikte ortaya çıkan dumanın vesaire böyle diyelim hani e, nükleer şeyde atom bombası böyle bir mantar gibi gözüküyor ya. Kaç kilometre uzaktan öyle gözüküyor. Yani Hiroşima'da Nagasaki'dekiler bir mantarı görebildiler mi? Yani dairenin içerisinde olanlar daireyi göremezler. Dolayısıyla batıda da böyle büyük e, anlamsız gelişmeler varsayamayız. Bu insanlık tarihinde büyük çatışmalarla yakından baktıkça aynı mikroskopla bakar gibi orada muazzam detaylar görürüz. O detaylara biraz vakıf olduğumuzda bu böyle ezbere yazılan kitaplardaki e, palavralara in, inanamayız. Şimdi dolayısıyla İbnül şunu söyledi. Felsefe, akılının anlamı buydu. Tanrı, Papa, Kral ve Halk. Hayır dediler. Biz Papa'ya değil doğrudan gücümüzü tanrıdan alıyoruz. Ne demektir bunun anlamı? Papa ile eşitlenmektir. Kral papa ile eşitlenir ve öyle olmadı mı? Öyle olmadı mı? Yani direkt iki papa da, kral da gücünü, meşruiyetini tanrıdan alıyor olması ne demektir? E biri akıldan alıyor, biri vahiden alıyor. İkisi de Tanrı'dan almak kaydıyla. Aklı veren kim? O da Tanrı. Şimdi sorun şurada, burada şu. Teoloji mi, felsefe mi deyince bir insanın politik görüşleri, teolojiye mi, felsefeye mi yönelimini belirlemez mi? Tabii ki belirler. Şimdi bunun bilimsel kısımı bizi ilgilendiriyor. Yani demek istiyorum ki iki tane teori vardır çok enteresan. Bir tanesi çift hakikat teorisidir. İbn Rüşçülere hatta İbn Rüş'te isnat edilir. Bir tanesi çifte kılıç teorisidir. Yani çifte kılıç hem Papa'nın kılıcı var hem imparatorun kılıcı var. Çift hakikat hem kilisenin hakikati, vahyin hakikati. Dikkat edersen Tempiyada da girişte onu söyledi. İki tane hakikat varmış da bir dinin hakikati kilisenin hakikati bir de felsefenin hakikati filan böyle şey olmaz diyor. Niye böyle diyor? Çünkü biz bunu şöyle zannediyor. Bu çok şiddetle reddedildi. Orada dönemdeki baskı dikkate alınmaz ki bu İslam dünyasında da var. Hala var. Yani bunlar konuşulmuyor filan. Ama asıl problem nedir? Öyle bir baskı var ki adam şunu söylüyor. Bu e, Sijado Braba'nın şeyidir. Sigeros e, di Brabantia. Adamı en sonunda öldürdüler. E, batıdaki en iyi i̇bn Rüşçüdür. Biri Daccialı Boetius, biri de bu Brabant. E, diyor ki, dinin gerçeğine ben iman ediyorum. Doğrudur, bu adamlar dindar adamlar. Akıl bundan tam tersini söylüyor diyor. Dolayısıyla iki tane hakikat var diyor. Bir tanesi aklın hakikati, bir tanesi vahyin hakikati. Şimdi bu nasıl bir devrim biliyor musunuz? İşte bu 219 yasaklama, aforoz buradan geliyor. Sizce böyle iki tane hakikat olabilir mi? Ya da bir insan niye iki tane hakikat olsun desin? Şimdi bakın ben size söyleyeyim. Normal... Aslında siz de çift hakikatle hareket ediyorsunuz, Hatta çok hakikatle. Ee, normal biraz prehistorya bilen, arkeoloji bilen, biraz tarih bilen. Bu evrim mevrim popüler bilim tartışmalarını ciddiye almıyoruz. Ama ciddi olarak e, doğanın tarihine ilişkin insan bilgisinin bugünkü birikimiyle eee Dini rivayetler aracılığıyla gelen görüşler arasında bir uzlaşma mümkün mü? He? Mesela Allah kainatı kaç günde yarattı? Bunu bugünkü bilgimizi onaylayabilir mi? O zaman bile onaylamamıştı. İşte Avradya gün hangi nasıl bir gün? Altı devir olabilir mi mesela? Yapılan yorumlardan biri bu. Hayır, ya bildiğimiz 24 saat anlamında altı günde yarattı. Şimdi bakın bu bütün argümanlar savunmaya yöneliktir. Şimdi ee, diyelim ki kitabı mukaddes'e göre Tevrat'ı kastediyorum. E, Hazreti Adem kaç yaşında? Yani biliyorsunuz hicri takvim var, miladi takvim var ama İbranilerin bir de kendi takvimleri var. 7 bin küsur diye biliyorum ben. 10 bin yılda, e hadi zorlarsak, zorlarsak, yani bir buraya bir Yahudi e, bilgin getirsek, bir Yahudi alim bize e, kitapta ne yazıyor, düşünceleri nedir? Yani yorumlamadan söyleyin desek ya da böyle bir ansiklopedin maddesinden alıp okusak. Nedir e, kitap mukaddes'e göre insanın tarihi? Adem'e kadar gidersek. Altı bin yedi bin. Göbekli Tepe ne kadar? On, on beş yüz. Dokuz bin altı yüz. Yok yani on bir bin altı yüz bizimkiler iki bin yıl eklemişler. Yeni çıktı. Al, a, Al Almanlar biraz şey yapıyorlar. Kafa buluyorlarmış. Dokuz e, bin altı yüz, on bir bin altı yüz tartışma Yani yazı, yazı, yazı ya. Yok yok yazı üç bin. Üç bin iki yüz. Ee, normal 50 bin, 50 bin yıl, yani yu, e, şöyle söyleyeyim, 150 bin yıldır insanın tarihinin 150 bin yıllık olduğu kabul ediliyor. Bunun 50 binini yaklaşık kestirebiliyoruz. E, fiili olarak da işte e, 3 bin, 4 bin yıllığını da daha yakından biliyoruz. E, şöyle söyleyeyim, ünlü Lascaux mağaralarını bilirsiniz Fransa'da. 17 bin yıllık onlar. Peki yeni bulunduğu Şava mağaraları, 35 bin yıllık ve oradaki resimleri görün internetten filan da bulabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla bilim adamları işte taşları mineralleri birçok bir teknik kullanarak dünyanın yaşını doğanın tarihini insanın tarihine dair bir bilgi havuzu meydana getiriyorlar. E, aşırı yorumları kenara bırakıyorum ortalamasına bakıyorum. Bir de dini tarih var. İşte onun ufku da 5 e, bin ila 10 bin yıl arası. Hocam, Şimdi e, Adem'den başlayıp şey olmuyor. Azlet Adem e, olsun 6 bin 7 bin yaşında. Yani Azlet Adem yani Yahudilerin ufkunda. 7000 yıl gözük oda bunlar çok yani bugün 7000 bize küçük geliyor siz tabi insan bilgisinin gelişmiş olma kısmını dikkate almıyorsunuz yani 150 bin yıl diyorlar 50 bin yıl işte 100 bin yok 50 bin plan 5000 yıl ne yani bizdeki zaman kavramıyla eski zaman kavramı aynı değil yazı yok bilmem ne yok hafızaya dayalı olarak adam işte çok eski çok eski diyor. Ne kadar eski olur babası, dedesi, dedenin dedesinin adını hatırlıyor musun? Var mı dedesinin dedesinin adını bilen? Yani baba, dede, dedenin babası abi. Kaç kişi var? Ben Onun üstü yok. Abi göçebe göçebe soya bağlı ya bunlar. Ee, şey. 9 nesil Ha işte, ata ata biniyordunuz değil mi? Kıymalı içiyorsunuz. Şey, evet, de, yani. adım, ya, kolay peki ba anne tarafından Zorlama, kadar, zorlama <gülüyor> şimdi bakın diğerin bu çok eski çok eskiden oldu dediğinizde ne kadar eskiye gidebilirsiniz ya demin dedesini, dedesinin dedesinin dedesinin dedesi deseniz 100 yıl 200 yıl bin yıl iki bin yıl şimdi eski metinlerde zamanı yapılan atıflara bir şey yapın yani bir insan ne kadar abartabilir yani Kur'an-ı Kerim'de de mesela milyon kelimesi var mı? Yok. yok, yok. E bak sayı sayma diyorsun. <gülüyor> ya yani milyon, milyar yani milyar mesela var mı? Yok. Milyarlarca yıl. Sizce milyarlarca yıl ifadesi ne zaman kullanılmaya başlamıştır tahminen? 19. Yani milyarlarca yıl diyebilir mi bir insan? Yani kadim bir insan diyeni bugün köyde hala diyemez. Olmaz ki onun dünyasında milyarlarca yıl e, e, tasavvuruna ihtiyaç yok ki ifadesine ihtiyaç olsun. Bizim bile yok. Biz bile milyarlarca yıl demek sayısız anlamında kullanıyoruz. Yani bizim... Şimdi dolayısıyla Hazreti Adem <gülüyor> ve Hazreti Havva ikisini iki, iki insan kabul ettiğimizde Otomatik olarak e, dal, o ikisinden dallanır değil mi? insanlık soyu. E, ancak e, o zaman kardeşlerin birbiriyle ilişki kurması gerekir. Yani ensesti varsaymadan insanlığı türetemeyiz. Yani bir anımı anlatayım ben. Yıllar evvel 25 yaşında filandım yaklaşık. E, Söhme Ateş Hoca'ya e, sordum. Hocam dedim bu şey, yani Hazreti Adem, Hazreti Havva, o zaman benim bir yorumum var tabii. 25 ee, falan. Dedim ki, hocam dedim, bu Adem Havva, e, o zaman şöyle bir tartışma vardı, o arka planı da söyleyeyim. E, Adem özel isim midir, cins isim midir? Yani Adem insan mı demek, yoksa Ali Veli gibi özel isim midir tartışması vardı. Biz tefsir derslerinde yapıyorduk. Biz o zaman şey demiştik. Bu özel isime gelmez. Adem bir türün adıdır. Bir şahsın adı değil. Ahmet ha, o orada işte kendince hocaya e, kibarca tabii hürmet ettiğim için kibarca sordum. Dedim ki, bu enses tasavvur edilmeden bir Adem ve bir Havva'dan nasıl türeteceğiz hocam dedim. O da dedi ki zaruretler haramları mübah kılar. İnsanlığın vücuda gelebilmesi için zaruret vardı. Geçici olarak e, enseste başvurulmuştur dedi. Ben de dedim ki hocam bu bir fıkıh kaidesidir ve e, insanlar içindir. Allah için zaruret var mıdır dedim. Hocaya sınav olur mu? vacip Sonrasını hatırlamıyorum öğütümü. Yani hoca ne cevap verdi Şimdi bu bu ee şey tabi yaşlı hocalarda bu vardır biz genç ukala bir talebe olarak yani beni böyle hafif e, oğlum beni yorma şimdi manasında e, hafif bir kaide döktürerek yani zaruretler haramları mübah beni defetmeyi düşünmüştün kibarca yani bu işler derin işler diye. Ee, o e, yanıtı hoca da ben de tabi onu bilinçli söylemiyorum. İlk aklıma gelen şeyi söyledim. Yani zaruret beni ikna etmiyor. Niye zaruret? İnsan için zaruret olur. Cenab-ı Hak için olmaz. Şimdi e, antropologlar e, en ilkel kabilelerde bile ensest şeyini, vakasını bulamadılar. Yani ensest bir ihtiyaçtan mı çıktı? Ensest yasağı filan Yok, hiçbir toplumda en ses yok. Yani en azından benim bildiğim kadarıyla e, o ama şey değil, kural değil, kabilede cahildir diye bir şey yok. Dolayısıyla en ses yasa, bütün ilkel, bilinebilen ilk e, kabilelerde bu yasağın olduğu varsayılıyor. Dolayısıyla çok insani e, hani moda tabirle diyeyim, fıtri bir e, şey. Kaçınma olduğu anlaşılıyor. Hukuki değil, akli değil. Çok tabi, doğal bir kaçınma olarak algılıyoruz. Enses yasağını. Şimdi yaratıcının bu kadar e, ruhen, fıtraten e, tiksindiğimiz, rahatsız olduğumuz bir ilişki biçimiyle bizim soyumuzu türettiğini nasıl kabul edeceğiz? Yani hiçbir insan teki böyle bir ilişki biçimine olur ya ara sıra bu da olur diyemiyor. Bu kadar bize, e, ruhumuza, bedenimize uzak. uzak bir işlemle bizim soyumuz niçin türetilmiş olsun? Şimdi anlıyoruz ki bakın bir aklı muhakeme yapıyorum. Bir delilim yok. Ama bu muhakeme, muhakemeyi nereden yapıyorum? Vahyin bildirdiklerinden yapıyorum. Bu vahyi anlamaya başladığımda problem çıkıyor. Benim bilgimle buradaki öykü arasında problem çıkıyor. Şimdi iki tane hakikat olabilir mi? Bir, o da doğru, o da doğru. Hayır ama biri imanla biri akılla. İkisi de akıllı olsaydı olurdu. Yani edebiyattaki çelişkiyle matematik çelişki birbiriyle çelişir mi? Çelişmez. Peki diyelim ki böyle bir çelişki var. Bu çelişmeyi nasıl uzlaştırabiliriz? Bir şöyle yapabilir. Düşünmek yasak lan ensesti mensesti nereden çıkarıyorsunuz diye biri bir, bir, bir tehdit edebilir. Ama elimizde değil. Yani nasıl engelleyeceğiz kendimizi? Bir de okuyor e, insanın bilgi birikimini kavramak için de emek sarf ediyorsak. Alimler bunu şöyle çözmüşler. Akıl evveldir, nakil müevveldir demişler. Yani burada akıl esas alınır. Vahiy bu akla göre tevil edilir, yorumlanır. i̇bn Rüşt'ün tekliflerinden biri de budur. Ve avamı bu işe karış, Avamın yanında bu işler konuşulmaz. Böyle kamera çekimlerinde falan bunları sakın anlatma. Şimdi... Tabii ki e, biz kendi görüşlerimizi söylemiyoruz burada. Biz anlatılanları size aktarıyorum. <gülüyor> Kamerada bizzat yapayım. Benim bir arkadaşım var. O dedi ki. dedi ki? Evet. Şimdi e, bu örnekleri daha basit örnekler verebilirim. Bunlar problemli örnekler. Dikkatinizi biraz meselenin ciddiyetine çekmeye çalışıyorum. Bunlar Hayır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın eli Den söz ediyor. Yedullah tabiri var. Kur'an'i bir tabir bu. Şimdi e, normal aklı başında bir insan bu tabiri kabul edemez. Niye? Çok basit. Eli varsa kolu var, kolu varsa bedeni var. ise cisimdir. Cisimse üç boyutludur. Üç boyutluysa mekan e, kaplar. Mekan kaplıyorsa zamana tabidir. E, altı yönü vardır. Önü, arkası, sağa, solu, üstü altı. Ha, o e, akıl e, bunların bu tür olanların yok olacağını da söylüyor. Bunlar cisim çünkü. E, ama Cenab-ı Hak yön, yönü olmaz Cenab-ı Allah. Cisim değil çünkü. Boyutları olmaz. Sonsuzdur filan. Şimdi o zaman ne yapıyor ulema? Diyor ki bir kısmı şöyle söylüyor Selefiler. E, Cenab-ı Allah yedullah diyor. Tamam biz Allah'ın elidir deriz ve asla düşünmeyiz. Bir kısım alimler diyor ki hayır burada Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Buradaki elle kastedilen kudrettir. Allah'ın himayesi, kudreti. Çünkü el, kol kudretten kinayedir. Bu dilde bir mecazi ifadedir. Dolayısıyla Allah'ın gözü, Allah'ın eli gibi ifadeler esas itibariyle e, hakiki anlamlarıyla değil mecazi anlamlarıyla yorumlanmalı. Şimdi bakın dikkat ederseniz dinin en başından beri din akılla belli bir çatışma ve uyuşma ilişkisi yaşıyor. Şimdi 13. yüzyılda bu çatışma doğrudan politik olarak dünyanın değişmesiyle alakalıydı. Feodal yapının çözülmesiyle alakalıydı. Dolayısıyla modern devlet ortaya çıkacaktı. Çünkü modern bir halk ortaya çıkıyordu. Burjuvazi sınıfı ortaya çıkıyordu. Bu çok önemli. Burjuvazi'nin ortaya çıkmasıyla birlikte... ...aristokrasinin yerini alıyor Burjuvazi. Papa'nın yerini... ...kral alıyor. Ya da halkın kendi yönetimi alacak daha sonra. Cumhuriyet alacak mesela. Ama bu arada... ...rahiplerin yerini kim alacak? Onda bilim adamları, üniversiteler. Yani... E, alimlerin yerine üniversiteler vaizlerin yerini gazeteler alacak aradaki ilişki biri vaaz verir halka e, bir tanesi de laboratuvarda çalışır alimle vaiz aslında bu ikili ihtiyacı karşılar şimdi fakat daha büyük bir e, sorun vardı burada o sorunu söyleyeyim Adem Havva meselesini o yüzden atıp yaptım çünkü Etien Tempiyan'ın yasaklamasında e, İbn-i Rüşçüler diyesiymiş ki ilk insan yoktur. Değil mi? Peki alem kadimdir demek ne demek? A alemin başlangıcı yoktur. Evrenin başlangıcı yoktur. Evrenin başlangıcı yoktur ne demek? Evrenin öncesinde yokluk yoktur demektir. Evren hep vardı demek. Eğer evrenin başlangıcı varsa bunun anlamı nedir? Yaratılmıştır. Yaratılmıştır. Evet. Evren yaratılmışsa evrenin yaratılmadan önce evrenden önce ne vardır? Yokluk. Ek nihilön hilfit. Şimdi tamam bunu bırakalım. Bunun e, evren için bir başlangıç varsa e, kiliseden yana yer alırız. Platon da bu görüşe hizmet eder Timaeus'u. Ama Aristoteles için evrenin başlangıcı olamaz. Niye? Evren tek başına düşünülemez. Kant'ın çözümünü de söyleyeceğim. İkincisi, hareketin başlangıcı olur mu? Ya etki tepki olay olduğu için olması lazım hareketin başlangıcı var mıdır peki hareketin başlangıcı hareket eder mi etmez mi lazım. o zaman hareketin başlangıcı hareketsizliktir yani devinimin öncesinde durağanlık vardır <gülüyor> bu söylediğiniz şah şahsi kanaatini mi yoksa modern bir ortaokul lise bitirdiniz mi yani modern bilim böyle mi kabul ediyor? Etmiyor. Peki Zamanın öncesi var mıdır? Başlangıcı var mıdır? Affedersiniz Çünkü eğer bir cisim Bak bakın Bir hareketi Hareket edeni tasavvur etmeden hareketi tasavvur edebilir misiniz? Peki bir hareket edilen yeri tasavvur etmeden hareketi tasavvur edebilir misiniz? E, zamanı tasavvur etmeden hareketi tasavvur edebilir misiniz? Şimdi o yüzden sorular e, diyalektik sorular, cedeli sorular değil. E, devinimin başlangıcı var mıdır? Evrenin başlangıcı var mıdır? ...zamanın başlangıcı var mıdır? Vardır dediğimiz an... ...şu soruyu soracağım. Buradaki arkadaşların da çoğu var dedi. Ben de öyle düşünüyorum. E vardır denilebilir diye düşünüyorum yani. Ama bu vardır yargısı... Bir inanca mı dayanıyor yoksa bir kanıta mı dayanıyor? Akli bir kanıta mı dayanıyor? İnancı, Bu yani metafiziye dayanıyor demek bir şeye dayanmıyor. Sallıyorum demeye de benziyor. <gülüyor> <demeye gülüyor> Şimdi e, lütfen dikkatli düşünmenizi istiyorum. Devinimin başlangıcı uzamın, evrenin zamanın başlangıcın olup olmaması teolojiyle felsefeyi Akılla vahyi, papa papayla imparatoru karşı karşıya getiriyordu. Çünkü Aristoteles'e göre zamanın başlangıcı yoktur, evrenin başlangıcı yoktur. Ee, İmam Gazali ee, 11. yüzyıl diyebilirim, 1111 vefat. Ee, bu üç konuda küfürle suçlamasının e, nedeni dini düşünceyle bunların bir arada düşünülememesi. Ta, yani sonsuz bir evrenle sonsuz bir tanrı düşünülemiyor. Sonsuz zamanla Tanrı'dan başka sonsuzlar oluyor. E o olsun o zaman onlar da Tanrı oluyor. Böyle bir akıl yürütme gerekir mi? da böyle akıl yürütülmüş. Fakat bu evrenin belli bir açıklama biçimi. Bruno'yu niye yaktılar hatırlıyor musunuz? Evren sonsuzdur dediği için. Şimdi siz evreni kapalı evren olarak tasavvur ederseniz başlangıç olur. Başı varsa sonu da olur. Peki soruyorum, evrenin sonu var mı? Bağlılık teorisine göre Yok. Cennet cehennem? Yok. Cennet cehennem ve insan, ee, insanın başlangıcı olmasın. Peki sonu var mıdır? Kutsal yoktur. Kutsal yok. Cennet cehennem. Ebedi kalıyor. O zaman ezeli değil ama ebedi. O zaman da bir çelişki oluyor yani. Şimdi... iki tane Peki zamanın, zamanın olmadığı bir boşluk tasavvur edilebilir mi? Hadi mekan filan kolay da. Yani mesela alemin olmadığı bir zaman var mıdır sorusu olabilir mi? Peki nereden kaynaklanıyor bu? Daha önce daha sonradan. Mütekaddim ve müteahirden kaynaklanıyor. Daha önce ve daha sonra ee, kategorileri kaçınılmaz olarak zamanı zaman kavramını oluşturuyor. Daha önce daha sonra olması olmaz. Şimdi kapalı evrende Koyre'nin bir kitabı vardır. Ee, sonlu evrenden sonsuz evrene doğru diye onu öneririm bu vesileyle. İyi bir bilim tarihçisidir. İlk defa ee, Orta çağ sonrası e, sonsuz evren ortaya çıkıyor. Kapalı evren demek başı olan, sonu olan demek. Evrenin başı, en mekansal olarak bir başı sonu, hem zamansal olarak bir başı sonu e, kabul etmeye bizi zorlayan şey ne? Bunun dışında tutmak istediğimiz bir tanrı. Değil mi? Tanrı e, tasavvuru ister istemez onun dışında onun iradesine bağlı bir kapalı evren üretiyor. Allah'ta hiçbir şey yok. Ontolojik bir kapalılık var mıdır? Fiziksel bir kapalılık değil. Öyle mi diyorsunuz? Yani öyle şey. e, ne demek yani? Ontolojikle de fiziksel arasındaki fark yani ne? Şimdi şöyle, şimdi e, evrenin kapalı olması demek, e, mesela dünya küresi de. Şimdi şöyle varsa, ama bak, o, biz kendi kanaatlerimizden <gülüyor> söz etmiyoruz. Biz bir zamanlar insanların, belli dinlerin neler düşündüğünü söylüyoruz. Şimdi ben size Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Bunun latincesi de çok meşhurdur. Evrenin dışında ne var? Evrenin dışı var mı? Bakın, e, klasik Osmanlıca, Arapça kitaplara bakın. Klasik tabir. Ne hala vardır ne mela vardır denir. Hala da mela da yoktur. Yani ne demek bunun Türkçesi? Evrenin dışında boşluk da yoktur, doluluk da yoktur. Mekan yoktur gibi bir şey yani. E neden böyle diyorlar? E çünkü mekanı nasıl tanımlıyorlar? Mekan ne demek? Bakın bir soğan düşünün. Evreni eskiden öyle tasavvur ediyorlardı. Bu soğanın en dış zarı olsun. Mekan dış zarın onun altındakini ve arasında kapsadığı yere mekan denir. Eskiden mekan böyle tanımlanır bütün fizik kitaplarında. Fizik kitaplarında üsttekinin alttakini kapsadığı yer. Niye böyle diyorlar? Çünkü burası ne olacak? E ne demek mekansızlık olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur? Nereden biliyorsun? Yani ne demek? Me, me, Tanrı'dan mekanı, e, mekanı olmadığını söylüyorsun Tanrı'nın. E, mekanın ne olduğunu söyle. Bak bu bir serptir, bir olumlama değildir. Yani sen ne olmadığını söylüyorsun Tanrı'nın. Bütün tanımlamalar ne olmadığını söylüyor. Yoktur diyeceksiniz ama diliniz varmıyor demiş bir tanesi. Yani Tanrı yerde... <gülüyor> Ee, Tanrı yerde değildir Gökte değildir Sağda değildir Solda değildir Önde değildir Arkada değildir Ya hocam demiş Sen yoktur diyeceksin de bilim var mı? Şimdi e, Bu e, u, u, Şey e, En sonunda bu tartışmayı Sürdürdüğümüzde Şunu diyeceksin Arkadaş ya, iman etmek lazım Yani Cenab-ı Allah Sonsuldur Yani mekandan münezzehtir Ama problem şu bir grup akılla bu konuların bilini bilinemeyeceği üzerinde ısrar ediyor. Bunun sosyal ve politik sonuçları var. Yani rahip sınıfını, bilim adamı sınıfı tehdit ediyor. Rahipler bilim adamlarını dövüyorlar. Tabiri caizse tırnak içinde. Niye? Bir kimyacı kardinal karşısında ne yapabilir? Şimdi eskiden de öyle şeyhüslam var orada bir tane matematikçi var. Matematikçi mi dinler millet İslam mı? Şimdi şu anda şu anda seküler bir eğitim olduğu için rahipler sınıfından kurtulunduğu için rahipler sınıfı bu işe e, siyasi olarak siyasi güçleri yok. Kendi dini güçleri var. Onlar onlayı alsınlar vergilerini, işte işlerini yapsınlar ama toplumun bütününe e, insan bilgisinin yönüne karışma hakları yok. Çünkü bunları bilmiyorlar zaten. Yani siz tıbbi bir konuda Diyanet Başkanı'na mı güvenirsiniz? Yoksa bir tabibe, bir doktora mı? Yani aklın şöyle bir şey var. Aklın e, itilip kakılma dönemi çok geride kalmıştır. Ve akıl bununla e, çok şeyler başarmıştır. O yüzden insanın akıl karşısındaki eleştirisi aklın yetersizliğinden değil. Aksine çok fazla... Yeterli olmasından. Yani doğada ne var? İşte serçeler var, kartallar var bilen. Denizde ne var? Hamsi var bilen. Balina var. Değil mi? İyi de denizaltı ile balina arasında bir mukayese yapın. Biri insan yapımı. Yani denizaltı insan yapımı. Balina dindar bir insana göre cenab Hakk'ın yarattığı bir şey. E, Materyalist birine göre doğanın yarattığı bir şey. E, yukarıda ne var? Serçe var, kartal var, leylek var, e, şey var, e, okyanusu geçen kuş neydi? Albatrus. Şimdi e, bir de uçaklar var. Şimdi e, en hızlı hayvanlar ne? Tazı, işte şey çita filan. Şimdi onların adını taşıyan arabalar uç şeyler var. Şimdi buradaki problem eleştiri şu artık şu hale aldı. Akıl tek başına bu kadar, o kadar güçlü ki insanın duygu dünyasını, manevi dünyasını eziyor. Bu akla dur demek lazım. Ama bakın dikkat edin, eskiden aklı küçümseyen, bu çelimsiz akla dur demek vesvese çıkar mı deniyordu. Ama bugün biz aklın gücünü den razı oluyor. Eskiden zayıp bir kabile şefine sus diyorduk, büyücü konuşsun diyorduk. Şimdi imparatora diyoruz ki başımıza şey kesildim filan. Yani diktatör kesildi. Dolayısıyla burada aklın diktatörlüğü ee, ne, bizden neyi alıyor? Güçlü bir rasyonellik iş hayatının, kapitalizmin düşünün e, taylorcu üretim biçimlerini düşünün. Sükuneti alıyor, huzuru alıyor değil mi? E, i̇ster istemez belli bir nostalji, belli bir özlem ortaya çıkıyor. Fakat sorun şu. Ee, açıkça aslında, gizlice değil. Ama bilinçsizce diyebiliriz. Bilinçsizce rasyonaliteden irrasonaliteye özlem duyduğumuzu söylemek durumunda kalacağız. Yani tam tersine insanın bütün hayali Rasyonel bir dünya kurmaktı. Daha eşitlikçi, özgürlükçi, akla uygun, bir sürü masallarla kendini kandırmayacağı bir dünya. Ama şu anda, ya biz bu kadar rasyonel bir dünya istemiyoruz diyoruz. Bilimin dünyası, laboratuvarda yaşamak istemiyoruz. Biraz daha talih olsun, biraz daha karışık olsun filan. Gerçekten öyle mi? Değil. Ne teoloji haberlerine bakmadan sokağa çıkabiliyor musunuz artık? Benim çocukluğumda öyle bir şey yoktu. Yani lodos var mı, kar geliyor mu, kaç gün Ya bu de hiç güvenilmiyor ya. Cuma günü gelecek dediği şey, cumartesi geldi diyoruz. Şimdi e, içinde bulunduğumuz dünyayı yorumlamakta zorlanıyoruz. Zaman ne kadar ediz? Evet, tamam, 15 dakika bir şey değil. devrimin de mi çözülüyor diyorsun? Öyle mi anlayayım yani? Mayda <gülüyor> yani yılın sonrası burcu Vezir'in genel olması ve bütün siyasi ve düşünce biliminin şeyine tarzını değiştirmesiyle mi mümkün oldu? Ee, şöyle Max Weber buna şey diyor. Dünyanın büyüsü bozuldu diyor. Ee, bu kapitalizm bu maneviyatını kaybetti diyor, şey diyor Ha bu Amerika değil. Eğitimli olan herkes maneviyatını kaybetmek zorunda olacaktır. Çünkü toplumsallık duygusunu zedeleyecek biçimde modern eğitim. Şimdi bakın burada bizi e, en azından eğitim olarak ortanın üstünde bir kitlenin takip ettiğini varsayıyorum. Gerçi yanıtları hiç de öyle göstermiyorsa. <gülüyor> e, şey, latife, latife. Latife. Ona rağmen buradaki e, gözlerinizdeki tedirginliği fark edebiliyorum. Bu konuşma nereye gidiyor? 13. yüzyılda olduğumuz halde çünkü benim söylediğim her şeyin sizde karşılığı var. Bunu zaten biliyorum. Bende de var çünkü. Peki sorun nereden kaynaklanıyor? Aldığınız modern eğitimden kaynaklanıyor. Bu modern eğitimi olumsuzlamak için söylemiyorum. Yani ben e, şeyin, aklın e, hakikate ulaşmak konusundaki yatkınlığını ve yetkinliğini kabul eden biriyim. Yani hakikate ancak e, aklın kılavuzluğuyla ulaşabiliriz. Felsefi hakikat. İman kısa yol kullanmak demektir ve aynı hakikattir ama aynı hakikatin iki görünüşüdür. İmanı kanıtlayamam, inancı kanıtlayamam. E, safsata yapmaksızın. O yüzden teologların filan bir, tamamı safsatadır. ve amacı savunmadır. Hakikate ulaşma değildir. Söyledikleri şeylerin hiçbirinin kendinde değeri yoktur. Oysa ben hakikatin kendisini görmek istiyorum. O yüzden ben derslerimde falan hiç Allah, Cenab-ı falan dediğimi duydunuz mu benim? Bazıları hatta bozuluyor Tanrı, Tanrı dediğim için. Çünkü ben Tanrı'ya inanmam. Bilirim onu. İstediğim gibi keserim, ederim falan üzerinde. istediğim gibi düşünürüm. Yokluğunu düşünebilirim. Ama Cenab-ı Hakk'ın düşünemem. O ancak yaşamda ortaya çıkar. Dua edeceğim zaman ortaya çıkar. Ya Tanrı'ya bir dua edeyim diye bir cümle kullanamam. Çünkü benim üzerine konuştuğum Tanrı, benim kullandığım anlamıyla dua edilecek bir Tanrı değil. Düşünülecek bir Tanrı. Yani yaratılmış değil. Ta sadece aklın en üst ilkesi. O, bu Tanrı'yı olumsuz anlamda kullanmıyorum. Yine düşünmenin yapabileceği en büyük soyutlamalardan biri. Daha daha üst soyutlama yok ki. En en büyük soyutlama Tanrı. Varlıkla yokluk arasında o yüzden. Kendini tam göstermiyor ama Cenab-ı Hak'ı hep var. Yanımda, her yerde. Ama biri inancımın, kabullerimin konusu ve tamamen öznel. Onu ancak tebliğ edebilirim. Diyebilirim ki keşke sen, sen de benim Rabbime inansan. Eee Pascal'ın dediği gibi söyleyeyim. Düşündüğüm Tanrı İbrahim'in, İshak'ın, İsmail'in Rabbi değil. Matematikçilerin Tanrısı diyor. E, Pascal, e, İbrahim'in, İshak'ın ve İsmail'in Rabbi değil diyor. Yani vahyin bildirdiği, tasvir ettiği Rab'la felsefenin üzerine konuştuğu Tanrı aynı değil. Felsefedeki Tanrı konuşmaz Mesela. Yani Aristan'ın tanrısı, Platon'un tanrısı kelam etmez. Çünkü kelam etmesi için kelam edecek birini bulması lazım. Ona da peygamber diyor. Yunanlarda peygamberlik e, şeyi, kurumu yoktu. Bu Samilere, Doğu'ya ait bir şey, e, kurum. O bakımdan e, felsefenin tanrısı konuşmaz. E, bir peygamber aracılığıyla e, kendini ifade etmez. Kendisi insana filan dönmez Hristiyanlık'ta olduğu gibi. Ee, inancın tanrısı dediğim gibi tebliğ edilebilir ve e, hiç kimseyi ilgilendirmez. O e, ona inananla kendisi arasında tanımlanabilir bir ilişkidir ve bu şurada e, olan herkesin Rabbi ile olan ilişkisi kendincedir. Raipler sınıfı bunların hepsini standartize edecek bir kurallar koymak isteyebilir. Ama benim inancımla arama Diyanet İşleri Başkanlığı da giremez, papalık da giremez. Şimdi e, dolayısıyla felsefede, felsefedeki tanrı düşünmenin konusu olarak e, bir teolojik idedir. Bir eşaynungu yoktur. Ama inancın konusu olan Tanrı'da e, her, tamamen eşaynungtur. Fikir hiç yoktur. Yani halkın inandığı babaannemizin Rabbi ile olan ilişkisini seyredin. Orada ne akıl vardır ne düşünce vardır. Göz yaşı vardır. Acı vardır. ızdırap vardır. Yalvarmak vardır. Yakarmak vardır. Olmayan tek şey düşüncedir. Ama rahipler sınıfı bu e, e, safayı düşünülebilirmiş gibi e, pazarlıyorlar. Ne, nereden alıyorlar o düşünce? Yukarıdan. Filozoflardan alıyorlar. Felsefecilerden alıyorlar. Yeni bir kılıfla. O yüzden dikkat edin. Aklı tanıyan felsefeci teoloğu adam yenek olmaz. Adam yenek olacak pek teolog da felsef, bilimsel açıdan pek çıkmıştır diyemeyiz. Din adamı din adamıdır yani. raip rahiptir. Halk da onlara adam yerine koymaz. Yani siz bir teoloğun vaaz verdiğini düşünün. Konferansları çekilmiyor. Vaazları çekilir mi? Ama gönderin onlara bir vaizi. Vaiz onların dilinden anlar. Onların dünyasını e, anlar ve duyuların düzeyinde e, e, duyular düzeyiyle irtibat yani ellenebilir, dokunabilir bir e, inancın Rabbi öyledir. E, somuttur. Soyut değildir. O yüzden düşünsel değildir. Ve o yüzden inkar edilemez, reddedilemez, filozofların eleştirileri beş para etmez. Yani o şey yapmaz, işlemez, halka işlemez. Halkın değerlerini asla değiştiremezsiniz. Bir filozof ancak bir filozofun düşüncesini değiştirebilir. Halkın düşünce aynı kendisine benzeyeni değiştirebilir insan. Dolayısıyla e, felsefe şehirse e, inanç köydür. Yani köyü şey anlamda kullanmıyorum. Aşağılık, yukarılık anlamında değil, doğal, doğal anlamında kullanıyorum. Daha dolayımsız anlamında kullanıyorum. Kavramsal dolayınımlar, sanatlar, sanatsal dolayımların olmaması anlamında. Şehir öyle değildir. Şehir labirent gibidir. Problem kasabada ortaya çıkıyor. Çünkü teolog, rahipler sınıfı kasabada yaşar. Hem filozofları tanır, bilim adamları anlamında söylüyorum. Hem de halkı tanır. E, o yüzden hep bir karar verilmezlik. istediği gibi savunma biçimleri kurula, kurabilecek durumdadırlar. Şimdi son şeyim şu. Senin de suayını cevap vermiş oluyorum böylelikle. E, toplumsal yapıda yani şöyle söyleyeyim bu dersin e, özeti olmak itibariyle yaşamda insanda karşılığını gösteremeyeceğimiz bir tanrısallık olamaz arkadaşlar. Bütün teolojik problemlerin, tasvirlerin tamamının yaşamda ve insanda karşılığını politik yaşamda, ekonomik yaşamda, toplumsal yaşamda hiç fark etmez göstermek zorundasınız. Düşünme o yüzden tarihten ayrılamaz. Yani tarih, bilim tarihi, felsefe tarihi, siyasi tarih olmadan, tarih parantezi alarak tarihten bağımsız kavramlarla akıl yürüyemez. Bunu Hegel'e borçluyuz. İlk başta bunu yapan Aristoteles'ti. Aristoteles'i diğerlerinden farklı kılan, hangi konuyu anlatacaksa o konunun kendisinden önceki tarihini yazmıştır Aristoteles. Sonra konunun kendisini o tarihsel zemin üzerinde tartışmıştır. Hegel de bunu yapmıştır. Hegel de önce felsefe tarihini, e, aynı zamanda felsefe tarihini yazmıştır. Kavramlar toplumun dışında insanın zihninde evirip çevirebileceği toplar değildir. O yüzden bu gelişme doğuyu paranteze alarak sırf batıda olan bir gelişme olarak anlatamazsınız. Yani Rönesans'ı, modern çağı, doğunun... İslam dünyasındaki felsefi mirasın batıya nakli ve sonuçları tartışılmadan konuş konuşamazsınız. Yani İspanya'yı nasıl sekiz asır, Portekiz dört asır, Sicilya dört asır. Yani siz Sicilya tarihini yazamazsınız ki, İspanya tarihini yazamazsınız, siz Paris'i yazamazsınız. Yani 13. yıl, 10, 13. 14. yüzyıllar Paris, Oxford'u var daha. İtalya'sı var, Padova'sı, Bolonyası. Dolayısıyla bu mirasın e, batıya nasıl geçtiğini ve batıda nasıl alımlandığını ve hangi sonuçlara yol açtığını e, dikkate almaksızın bir batı tarihi yazamazsınız. Ancak burada bir şey söylemezsem bu ders eksik kalmış olur. İbnüştün bütün yani Paris Üniversitesi'nin neredeyse yarısı ya da Sanatlar Fakültesindeki öğrencinin büyük bir çoğunluğu o dönemde aklı başında kilise dışında kiliseye dahil olsa bile kiliseye alternatif düşünme kabiliyeti olan her insan iyi kötü İbnü'rüşdü. Ya yani felsefeyle uğraşmak, İbnü'rüşdü e uğraşmak demekti, İbnü'rüşdüyle uğraşmak Aristoteles'le uğraşmak demekti. Paris, Oxford ve Padova, Bologna, Venedik yalnız çok ilginç. İbn Rüşd'ün bir tane Müslüman öğrencisi yok. İbn Rüşd'ün öğrencilerinin, düşmanlarının da, şeylerinin de, dostlarının da, takipçilerinin de tamamı Batı dünyasından ortaya çıkmıştır. İslam dünyasında izi yoktur. Yani İbn Rush sonrası bir şey akım, parebe plan falan yoktur. Ve İbn Rush, 1852'de Ernest Renan on hakkında İbn Rush ve İbn Rushçülük diye bir tez yazana kadar İbn Rush'in adı nerse bilinmiyor gibiydi. Yani. Akademik dünyaya da İbn Rushd, Röna'nın 1852'deki çalışması. 150 yıl geçti. Bakın hala İbn Rushd İslam dünyasında tanınmaz, bilinmez. Türkçede çıkan kitapların bile bir elin parmaklarını geçmez. ne hocam, yani İslam dünyası her seferinde ilgilenmeyenler görüyor, yoksa? Ee, şöyle İslam dünyasının dikkati, yani teoloji. Tanrı merkezlidir. Yani e, teolojiden söz ettiğimizde her şey Tanrı'ya göre konuşulur. Yani cisimden, madenlerden, bitkilerden bile söz etseniz onun Tanrı ile olan irtibatı noktayı nazarından ona bakılır. Öncelik orada her zaman gökyüzüdür yani Tanrı'dır. Ama felsefede esas olan doğadır. Yani bilmek, doğayı bilmek. Ee, İslam dünyasında dikkatin doğaya yönelebileceği bir zemin e, bulmak güçtür. Olabilecek olanlar İspanya'da. İspanya e, şeylerin eline geçti. E, Hıristiyanların eline geçti. Yahudileri ve Müslümanları orada yok ettiler. İngilizisyonları e, biliyorsunuz. Yani e, e, izi yok. Şimdi gidiyoruz. Ben defalarca gittim. Yani Se, kokuyla, sezgiyle bulabilirsiniz. Çok azdır. Şeyde bile kale var, Müslümanların yaptığı bir kaledir. Lisbon'da. Fakat yani emin değiliz filan diyorlar. Oraya tuhaf şeyler yazıyorlar. Yani başka bir şey yok. Ee, bir savunma bir e, şey. Dolayısıyla e, dünya birleş dünya birleşirken tabi dünyanın doğusu ve batısı da birleşiyor olacak. Ancak. Dedim ki Tanrı hakkındaki her önerme doğada, yaşamda karşılığını bulmalı. Nasıl oldu da bu işler endüstri devrimi, kapitalizmle mi oldu? Şimdi fikirler, e, olgular dikkate alınmadan yani toplumda e, insanın doğa bilgisindeki değişimler dikkate alınmadan insanın duygu ve düşüncelerindeki değişimleri izleyemeyiz. O yüzden ikisini sürekli göz altında tutmak zorundayız. O bakımdan dünyada tarihte hiç olmadığı biçimde bir sermaye oluşumu ortaya çıktı. Yani bu 1492'de Amerika'dan sonra, Amerika'dan İspanya'ya, İngiltere'ye hatta gelen altının gümüşün, bakırın hadde hesabı yoktur. Dolayısıyla bu sermaye, güçlü sermaye ve ilk defa Akdeniz'in dışına çıkıldı. Atlantiğe. Bu çok önemlidir. Portekizliler ilk sömürgecilerdir. Portekiz yukarı gidemez. İngilizler var. Bu tar içeri girse İspanyollar var. Ne yaptı? Aşağıya gitti ve Ümit dolaşarak Hindistan'a gittiler. Vasco de Gama'lar. Eee Atlantik dikkate alınmadıkça en önemli değişim budur. Hala bizde o yok. Biz bak bakın bizim bilincimiz, Türkiye'nin bilinci Atlantik'in dışına çıkamaz. Yani şeyde Cebelitarık'ta tık kalırız. O onun dışında e, şey yap açılamayız. Oysa dünya deniz devletleriyle değişti, kara devletleriyle değil. Yani denize hakim olmayan devletler bakın Almanya Dünyanın tarihte de en güçlü Cermen İmparatorluğu. Alın Rusya. En büyük sorunları ne? Deniz. Şimdi denizi ben e, askeri açıdan söylemiyorum. E, sadece mübadeleyi mümkün kılmasıdır. E, bilimin e, felsefenin temeli olarak Yunan'ı değerli kılan nedir? Denizi kullanmalarıydı. Akdeniz'i, Akdeniz için ticareti yapabilmeleri. Yani denize hakim olanlarda uygarlık ortaya çıkıyor. Mübadelede, üretimde değil, üretimde değil, mübadelede e, zihin soyutlama kabiliyetini alıyor. Size bir şey söyleyeyim kapatayım. Das Kapital'den olsun. E, üretim değeri dedik, şey kullanım değeri dedik. Üretimle alakalı. Eee Değişim değeri dedik. Değil mi? Değişimin bir de eş değeri vardır. Eş değeri nedir? Yani kullanım değeri, değişim değeri bunların bir de eş değeri olması lazım. Eş değer ifade... He? Para. Eş değeri paradır. Bakın para insanın yapabildiği en büyük soyutlamadır. Para nedir sorusuna ne cevap vereceksiniz? Sizi temin ederim ki Tanrı nedir sorusuna vereceğiniz cevaplarla hemen hemen aynı güçlükte olacaktır. Para üzerine konuşmak metafizik bir konuşma yapmak demektir. He, yani o bakımdan içinde bulunduğumuz dünyanın metafiziği sermayenin ortaya çıkmasıyla, emeğin sermayenin gerisinde kalmasıyla ortaya çıktı. Toprak mülkiyetinin sermayeye dönüşmesiyle. Çünkü e, metabole yani değişim mi Aristoteles ikiye ayırırdı. Genesis ve Kinesis olarak. Genesis oluş demektir. Kinesis devinim demektir. Onun da kendi arasında oluşla yani genesisle kinesis arasındaki fark genesis tözde olur. Tözün değişmesidir. O yüzden var olmak yok olmak. Ötekisi arazlarda olan değişimdir, devinimdir, tözde değildir. O yüzden oluş ve bozuluş tözseldir ama kinesiz tözsel değildir. O yüzden Tanrı devinmez. Bakın çok önemli, Tanrı devindirir ama kendi devinmez. Fakat özelliği nedir? Eğler. O yüzden felsefenin bütün amacı devinmek değil eylemektir. Eylemekte de devinmek olmaz ama. Yani bu nedir? İşte huzur ve süküm dediğimiz şey. Devinimsiz bir eylem. Bu dersin konusu böylelikle devinimsiz eylemin bir ay boyunca düşünmenizi sağlamasıdır. İyi akşamlar.